Programın sonunda program kısa kaldığından e, Celal Güzel Sesten Kalemi Kaşta koydun isimli bir türkü dinlemiştik. E, bu türküyü hangi albümden, e, hangi albümde icra ettiğini hatırlamadığım için bu hafta aktaracağımı söylemiştim. Bir Güzel Ki isimli albümden dinledik o türküyü. Bu hafta programda Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren türküler var. Çünkü önceki aylarda... Trakya ve Ege türkülerine çok yer verdik. Son birkaç haftadır da Güneydoğu Anadolu yöresi türküleri dinledik. Uzun zamandır e, Alevi Bektaş türküleri dinlemediğimiz için bu hafta böyle bir liste hazırlamak istedim sizlere. Dinleyeceğimiz ilk türkü Ekrem Ataer'in Dillerim Lal isimli albümünden. Türkünün sözleri Nokshaniye ait bestesi Ekrem Ataer'in ölçüsü 18'lik usulü ise 3-3-2-2. Fakat türküyü dinlemeden önce ben hem Noksani ile ilgili kısaca bir şeyler söylemek istiyorum hem de türküde geçen bir söz üzerine konuşmak istiyorum. Noksani 18. yüzyılda Erzurum'da doğup 19. yüzyılın muhtemelen ilk yarısında vefat etmiş olan bir şair. Medrese öğrenimi görmüş ve bir bakkal dükkanı varmış geçimini bununla sağlarmış. Ama bunun dışında Noksani ile ilgili çok ayrıntılı bir malumat yok maalesef eserlerde. Şükrü Elçi'nin Halk Edebiyatı Araştırmaları isimli kitabına bakılabilir. Orada 3-4 yazı var ve şiirlerinin büyük bir çoğunluğu alınmış bu kitaba. Akça yayınlarından çıkmış. Bir de Adil Ali Atalay'ın hazırladığı Erzurumlu Ozanı Noksani Baba isimli bir kitap var. Can yayınlarından çıkmış. Bendeki 3. basın ve 1996 yılında İstanbul'da basılmış... Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini bu kitabın 107. sayfasında bulabilirsiniz. <gülüyor> bir de bu dinleyeceğimiz türkü aslında bir duaz imam. Fakat oldukça uzun olan bu şiirin sadece üç kıtası icra edildiğinden duaz imam olduğu belli olmuyor. Dolayısıyla aslında duaz imam özelliği taşıyan bir türkü olduğunu söylemek doğru olmaz. Fakat şiir aslında bir duaz imam. Bu türküde aşkından soyunup olmuşum üryan, gah ayık gezerim, gah mestaneyim. Diye dizeler var. Aşktan soyunup üryan olmak benzetmesi başka birçok türkülerde de e, karşılaştığımız bir benzetme. E, bunun ne anlama gelebileceği üzerine düşünüyorduk arkadaşımla. Mesut e, bu konuda bir yorum yaptı. E, aşktan soyunup üryan olmak aslında var olanların ve e, nefsin bağlarından kurtulmak halis e, bir aşka sahip olduğunuzda bütün var olanların ve dolayısıyla da nefsin e, kısıtlamalarından kurtuluyorsunuz. Bunun önemi şuradaki ki e, aşktan, soy, aşkla soyunup üryan olduğunuzda tecelli için çok uygun bir mak e, yer e, oluyorsunuz. Zaten bu yüzden dizenin hemen ardından gah ayık gezerim, gah mestaneyim deniyor. Çünkü kişi aşkla, aşk, aşkıyla aşık olduğu şeyin, e, soyunup üryan olduğunda o tecelli için çok uygun bir yer oluyor. Bu benzetmeyi türkülerde bu şekilde düşünmek bence yerinde olur e, diye düşünüyorum. E, bir de aslında bu mesele buradan tevekküle bağlanabilir ya da Kur'an'da hangi ayet olduğunu hatırlamıyorum ama bir ayette her şey her an yeniden yaratılmaktadır deniyordu e, mealen. Buraya bağlanabilir. E, üzerine çok çok konuşulabilir. Fakat ben şimdilik lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ekrem Atayir'in yorumuyla dinliyoruz. Ya dost ya da hayalin gönlümde olalım ihman. gezeriz yah divaneyiz soyunu başkından olmuşuz zülyan yah ayı gezeriz yah meşhaneyiz soyunu başkından olmuşuz zülyan yah mecnun oluruz yah efsaneyiz ya dost ya dost ya dost Kevseri, can verip bu yolda bulduk Haydarı, mutvetli nuş ettik, ab kevseri gah ayıp gezeriz gah mesaneyiz. Bir etti, duş ettik, ab kelsin ya ah, ayıp gezeriz ya ah, mesaneiz ya dost ya dost ya dost. Bey bendeyiz. Kam dava sa 40'lar ile cemdeyiz. Hakkımızda bulduk demdeyiz. Pir biz can kurban ey. Öğzümüzde bulduk demdeyiz, Pirin biz can kurbaneyiz, Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Sırada sözleri nizariye ait olan, Bestes'in ise Efkari'nin yaptığı bir duaziman var. Ölçüsü yedi sekizlik, usulü ise üç, iki, iki. Ve Efkari'nin, ab Hayat isimli albümünden dinleyeceğiz. Türk'ünün ismi Muhammed'dir, Murtaza'dır. Fakat Türk'ü dinlemeden önce Murtaza ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Hazreti Ali'nin lakaplarından biri Murtaza. Osmanlıca sözlükte beğenilmiş, seçilmiş e, olarak yazılmış. E, fakat Arapça sözlüğe bakmayı unuttum ben. Haftaya Arapça sözlüğe bakıp kesin e, bir şey de söyleyeceğim sizlere. Murtaza, Rıza ile alakalı olduğundan aslında... Razı olan anlamına gelen bir kelime benim bildiğim kadarıyla Osmanlıca sözlükte beğenilmiş, seçilmiş olarak kaydedilse de. Ve e, hangi savaş olduğunu hatırlamıyorum ama Hazreti Muhammed bir savaşa giderken Hazreti Ali'yi şehirde bırakmış. Onun rızasını alarak e, ve Hazreti Ali buna razı olduğu için Murtaza lakabı takılmış diyebiliyorum. Haftaya Arapça sözlükten Murtaza'nın kesin anlamına bakarak sizlere aktaracağım. Ama bildiğim ve eserlerde okuduğum hikaye böyle. Dolayısıyla burada Muhammed'dir, Murtaza'dır derken Hazreti Ali kastediliyor Muhammed'in yanında. Şimdi efkarinin yorumuyla dinliyoruz. Muhammed'dir, Murtaza'dır. Zeynep Şimdi de Musa Eroğlu'nun Halil İbrahim ve Kerbela Destanı isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türkünün künyesi albümde yanlış yazılmış Söz ve Müzik Musa Eroğlu olarak not edilmiş. E, aynı zamanda Lütfü Gültekin'in türkülerinin icra edildiği Derman Bizdedir isimli albümde de yanlış not, et, not edilmiş bu türkünün künyesi. Çünkü orada da Söz ve Müzik Lütfü Gültekin olarak yazıyor, yazılmış... Fakat bu dinleyeceğimiz türkünün sözleri Niyazi Mısri'ye ait. Fakat müziği kime aittir bilemiyorum. Musa Eroğlu'nun mu Lütfü Gültekin'in mi? Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Sıra bu gibi türküler TRT repertuarında bulunmuyor. Ee, ve albümlerde de çelişkili ifadeler var. Niyazi Mısri ile ilgili kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Niyazi Mısri 17. yüzyıl şairlerinden Malatya doğumlu e, bir şair... Atiloz Üskrımlı onun üstad sayılacak şairlerden olmadığını söylüyor. Aruzla yazdıkları, aruzla yazdığı şiirlerde Nesimi ve Fuzuli etkisi varmış. Hece Vezini ile yazdığı şiirlerde ise Yunus Emre etkisi varmış. Niyazi Mısri'nin piyasada benim bildiğim 4 divanı var. Bunlardan birisi Mahmut Saadet'tim Bilginerin hazırladığı Mısri Niyazi Divanı Şerhi. Zeyd Muhammed Nur'un e, bir e, şerhi bu. Esma yayınlarından çıkmış ve o kitabın 252-253. sayfasında bu şiiri bulabilirsiniz. Burada 3 kıta icra ediliyor ama oldukça uzun bir şiir. Başka bir e, kitap ise e, Sağlam Kitap Evinden çıkmış 1976 yılında. Kitabın ismi Niyazi Mısri Divanı ve o kitabın da 35-36. sayfasında bulabilirsiniz bu şiiri. Bir de o kitapta Şöyle bir not düşünmüş, benim çok hoşuma gittiği için sizlere aktaracağım. Kitabın başında şöyle yazıyor, çünkü hazırlayan ya da derleyen kişinin ismi yok. Yazan şu, selahiyetli, mutasavvuf bir toplum tarafından gözden geçirilerek tasih edilmiş tam ve mükemmel Niyazi Mısri Divanı diyor. Bir de Demos yayınlarından çıkan Niyazi Mısri'nin Türkçe şiirleri diye bir kitap var. Bunun yanında Akçağ yayınlarından çıkan Niyazi Mısri Divanı var. Fakat bu son iki kitap bende bulunmuyor maalesef. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün ismi e, Çağırırım Dost diğer adıyla Bakıp Cemali Yare. Me hanede hanedevi hanede, kabe de puthanede, çarım dostlu, kabe de puthanede. Kabedir dostun yüzü çağırım dotum gelmişim dost silinde koklayarak gülüünde senin dilinde o çolum dostluğun ne Türkünün ölçüsü de 7-8'likti. Usulü ise 3-2-2 idi. Aslında bu türkünün başka birçok kıtası var. Fakat ben iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle o paylaşmak istediğim kıtalar. Geldim cihana garip, oldum güle andelip. Her dem delip, çağırırım dost dost. Ne yerdeyim ne gökte, ne mürdeyim nezinde her yerde her zamanda çağırırım dost dost şeklinde. okutalar. Şimdi sırada Cem Çelebi'nin yorumuyla dinleyeceğimiz bir Tokat türküsü var. Bu türküyü Hüseyin Yıldız'dan Erdal Erzincan derlemiş. Ve eğer bir isim benzerliği yoksa ve künyede doğruysa bu aşık bu Hüseyin Yıldız Akarçaylı Aşık Hüseyin ki Akarçay bizim köye 10 kilometrelik bir mesafede. Aşık Hüseyin bu programı dinliyor mudur bilmiyorum ama e, benim dayılarım ve ailenin büyükleri oldukça yakın tanırlar kendisini. Dinleyeceğimiz bu türkünün özellikle, özellikle nakarat kısmını e, anlayamıyordum sözlerin ne demek e, olabileceğini. Şimdi onlarla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Fakat e, lafı nasıl toparlayacağım açıkçası emin değilim. Eğer lafı toparlayamazsam da kusuruma bakmayın lütfen. Ee, nakarat kısımlarında türkünün Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden, bir deste gül alayım, Ali'nin bahçesinden sözleri geçiyor. Nakarat kısmı bazen de Elif'in hecesi var, gündüzün gecesi var diye başlıyor. Ee, Elif'in hecesi var e, dizesi bana çok anlamsız geliyordu ne anlama gelebilir diye. Ee, gündüzün gecesi var da çok basit e, gibi görünüyordu. Fakat bir gün bunun üzerine düşünürken birden kanallarım açılmaya başladı. Elif'in hecesinden derken aslında anlatılmak istenen şu. Yazılı metinlerde bir şeyler anlatılmak istenir. Fakat onun arka planında asıl olan şey o yaşayan düşüncedir. Ve o düşünceleri bir eserden ne kadar okursak okuyalım alabileceğimiz sınırlıdır. Fakat o eseri yazan ya da içselleştiren biriyle konuştuğunuzda, o yaşayan düşünceleri birebir paylaştığınızda çok daha farklı anlamlar kazanır bu. Hatta Platon'un yedinci mektubunda <gülüyor> muhataplarına e, söylediği bir şey var. Düşünce gibi yaşayan bir şeyi, yazı gibi ölü bir şeye emanet ettiğinizi sanmayın diyor. Ki burada Platon genelde yanlış anlaşılır. Platon yazı yazmayın demiyor. Düşünce yaşayan bir şeydir yazıda bu bütünüyle aktarılamaz demek istiyor ki, bu kadim bilgeliklerde genelde hep böyledir. Elif'in hecesinden derken şair bu dizede bunu kastetmek istiyor. Yani bizim gördüğümüz bu zahirin bir de arkası var. Yani bunun yaşayan bir e, yönü var demek istiyor. Zaten hemen arkasından da Gündüz'ün Gecesi var dizesi geliyor. Gündüz e, zahiri, gece ise batını ifade ediyor. Dolayısıyla bu İki hece birbiriyle de örtüşüyor. Hemen ardından da bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden dizeleri geliyor. Bu da çok önemli çünkü bildiğiniz üzere gül Hazreti Muhammed'in e, simgesi. Aynı zamanda gül muhabbeti de ifade ediyor. Çünkü aşkla da çok örtüşmüş bir e, semboldür gül. E, bu gülün Ali'nin bahçesinden alınmasının sebebi ise... E, Hz. Muhammed'in bir hadisine dayanıyor diye düşünüyorum ben. Şöyle ki ilmin şehri bensem kapısı Ali'dir e, diyor Hz. Muhammed. E, dolayısıyla Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden e, dizeleriyle aslolanın yaşayan düşünce ve gelenek olduğu aktarıldıktan sonra e, Bir Deste Gül Alayım Ali'nin bahçesinden ifadeleri e, o geleneği muhabbetle Ali'nin bahçesinden almak istediğini ifade ediyor. Ve bu türkü bir pire yakılmış bir türkü. Şimdi Ali'nin yaşadığı yüzyıla bu yüzyıl arasında çok uzun bir zaman var. Böyle bir şiiri yazmanın ne alemi var diye düşünülebilir. Fakat Alevi Bektaşi geleneğinde tarikat Ali'nin soyundan devam etmiştir. Ve o gelenek aslında imamlara ve dedelere aktarılarak Seyit olan dedelere aktarılarak süre gelir ve hakikat onlardan öğrenilir. Dolayısıyla bu kıta oldukça anlamlı ve bunun üzerine belki daha da uzun konuşulabilir. Fakat kıta çok kısa olduğundan ve meselenin çok farklı boyutları olduğundan ben ancak bu kadar toparlayabildim. Umarım meramımı anlatabilmişimdir ve sıkıcı olmamışımdır. Dinleyeceğimiz bu türkü, nün ölçüsü de 7-8'lik ve usulü 3-2-2. Bu TRT kaydı olan türküyü Cem Çelebi'nin yorumuyla dinliyoruz. Ve umarım siz de benim gibi cuuşa gelirsiniz. Nasip olur Amasya'ya varırsan. <gülüyor> olur Amasya'ya varırsan varırsan var git duruna haber getir birimden Kuklar Şahı hamdullah'ı görürsen var git duruna haber getir birimden Bak ah, gülüm gülüm, canım, canım, canım edifin hecesinden, gündüzüm gecesinden Bir deste gül alayım, Ali'nin bahçesinden Bak ah, gülüm gülüm, canım, canım, canım Elif'in hecesinden, gündüzüm gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Hep görür müyüm gül yüzlü şahı Cümle aşıkların sırrı penahı Var git durma haber getir birimden Bak gülüm gülüm canım canım canım Elifin hecasından gündüzüm gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin bahçasından Akülüm gülüm canım cancanım Elifin hecasından gündüzüm gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin başasında <Gülüyor> Yalnız yalırız var git durma haber getir birince aşk gülün gülüm canım can can elifin hecesi var gündüzüm gecesi var bir dev siyah ali'nin bahçesi Ak gülüm gülüm canım canım canım Elif'in hecesi var gündüzüm gecesi var bir delsi alasında Ali'nin balçası. Bu arada bu türkünün sözlerini yazan aşık velinin hangi aşık veli olduğunu bilmiyorum çünkü birkaç tane veli var ve ben herhangi bir esere rastlamadım bunlarla ilgili ee, zaten bu konularla ilgilenmeye başladıkça fark ettim ki onlarca ya da yüzlerce değil gerçekten binlerce saz şairi ve aşık var Anadolu'da dolayısıyla hepsiyle ilgili tafsilatlı bilgiye ulaşmak çok zor hatta imkansız gibi günümüzden bunu da belirtmek istedim sizlere. Şimdi sırada Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var. Daha doğrusu bir Aşık Daimi türküsü bu. Çünkü söz müzik Aşık Daimi'ye ait. Türkünün ölçüsü 7-8'lik. Usulü ise yine 3-2-2. Bu türküyle ilgili de birkaç kaynak var. Fakat türküden sonra paylaşmak istiyorum bunu sizlerle. Türkünün ismi Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler. <Gülüyor> Bir gerçeğe bel bağladım erenler Bir gerçeğe bel bağladım erenler Aldı benliğimi bitirdi beni Damlaydı bir ırmala karıştım Denizden denize götürdü beni Denizden denize dost dost götürdü beni Dost beni beni Damlaydım bir ırmağa karıştım Denizden denize götürdü beni Denizden denize dost dost götürdü beni, dost beni. beni. Niçe kaptan kaba dostus dost, boş aldım doldum Niçe kaptan kaba dostus dost, boş aldım doldum Karıştım denizlerde ben oldum Damlanın içinde gerçeği buldum Yine benden bana Getirdi beni yine benden bana dost, dost getirdi beni Dost beni beni Damlanın içimde gerçeği buldum Yine benden bana getirdi beni Yine benden bana dost, dost getirdi beni, dost beni beni. Daim'i mermişlerin erey, Daim'i mermişlerin erey. Böyleydi tabiatın gereği Ölmez bir ananın oldun bebeği Aldı dizlerine oturdu dost dost oturdu beni dost beni beni ölmez bir ananın oldun bebeğim. aldı dizlerine oturdu beni aldı dizlerine dost dost oturdu beni ...dost beni ben. ...aslında bu dinlediğimiz türkünün sözleri üzerine de uzun uzun konuşulabilir. Fakat bu haftalık sıkıcı olmak istemediğimden... ...belki Aşık Daimi'den dinlediğimiz zaman... ...bu türkünün üzerine bir şeyler paylaşırım sizlerle. <gülüyor> Aşık Daimi ile ilgili benim bildiğim iki çalışma var piyasada. Ve ben bu çalışmaların künyelerini özellikle ısrarla aktarıyorum. Çünkü... Kimi çalışmalar yeterli olmasa bile bu şairler üzerine çalışmalar yapıldığından haberdar olunması, bunların varlığının bile dile getirilmesi bence çok önemli. O yüzden bu konuda çok ısrarcıyım. Çalışmalardan birisini Süleyman Zaman hazırlamış. Derinliklerin ozanı, aşık daimi, yaşamı, felsefesi ve şiirleri adını taşıyor. Can yayınlarından 2008 yılında çıkmış. 211. sayfasında az önce dinlediğimiz türkünün sözlerini bulabilirsiniz ki burada iki kıtası icra edilmemiş. Ama Aşık Daimi onları da icra ediyor. Aşık Daimi'den dinlediğimiz hafta bütününü dinlemiş oluruz inşallah. Bu künyesini aktardığım kitabın hacimlice bir kısmı bir inceleme. E, Aşık Daimi'den yaşamından, hayat görüşünden ve şiirlerinden bahsediyor. Diğer bir kitap ise Aşık Daimi'nin kızının hazırladığı bir kitap. Yani Yadigar Aydın Orhan tarafından hazırlanmış. Kitap Aşık Daimi, Hayatı ve Eserleri ismini taşıyor. Can yayınlarından çıkmış yine. 1999 basını. Onun da 92. sayfasında bu türkünün bütünlü bulabilirsiniz. Şimdi sırada bir Sivas türküsü var. Ve yine Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Kaynak Muhlis Akarsu, derleyen ise Nida Tüfekçi. Türkünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Bir de bu türkünün son kıtasındaki tapşırmadan anlayacağınız üzere Müslümi'ye ait olan bir türkü. Fakat ben öyle zannediyorum ki bu türkünün söz ve müziği Müslümsün bile ait. Zaten Muhlis Akarsu'dan derlenmiş, ee, çağdaş sayılabilecek aşıklar bunlar. Ee, yalnız bu bir tahmin sadece, yani Türk'ünün müslümsün bile ait olabileceği ama ben neredeyse emin gibiyim ve sizlerle paylaşmak istedim bunu da. Şimdi Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. ''Aşıklarda olan efkar.'' larda olan efkar aşıklarda olan efkar artar gider artar gider tutar kücel herden tutar küce herden satar gider satar gider. Tutar kül cevherden, tutar kül cevherden Satar gider, satar gider Aşk aşkın aynasıdır Aşk aşkın aynasıdır Aşk aşkın çırasıdır Maşuk onun belasıdır Maşuk olun belasıdır Çatar gider, çatar gider Maşuk olum belasıdır, maşuk olum belasıdır Çatar gider, çatar gider <Gülüyor> sabında para tazelden tutar gider aşkım kitabında ara aşkım kitabında ara tazelden tutar gider Şimdi de sırada Ali Ekber Çiçek'in Yolumuz Gurbete Düştü isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözleri Semih Sergen'e müziği ise muhtemelen Feyzullah Çınar'a ait. Çünkü bu türküyü ilk icra eden Feyzullah Çınar ki önceki yıllarda onun yorumundan dinlemiştik. O muhteşem üslubuyla gerçekten çok etkileyici okuyor Feyzullah Çınar bu türküyü. Dinlememiş olan dinleyiciler varsa bence muhakkak dinlesinler. Bir de Feyzullah Çınar'ın icra ettiği fakat ne yazık ki Ali Ekber Çiçek'in burada icra etmediği bir kıtası var bu türkünün. Ki en güzel kıtası bence bu kıta. O yüzden sizlere aktarmak istiyorum bunu. Kıta şöyle. İnsana verdiler aklı, verilende neler saklı. Aşık kulun elbet haklı, dost katına vardı ise. Şeklinde kıta. Ve buradaki akıl kavramını bizim geleneğimizdeki çağrışımlarıyla... Bizdeki terminolojiyle düşünmek lazım. Bir de Ali Ekber Çiçek bu türküde kalem söyleyeni yazar dost katına vardı ise şeklinde okumuş iki dizeyi. Fakat aslı kalem söyleneni yazar dost katına vardı ise şeklinde olacak. Bu arada Semih Sergen de e, birçoğumuzun tanıdığı 1931 İstanbul doğumlu olan tiyatrocu, şair, akademisyen, yazar olan Semih Sergen. E, bunu da belirtmek istedim. Şimdi Ali Ekber Çiçeğin yorumuyla dinliyoruz. Aşağı tuzak gerekmez. Müzik Aşka uzak gerekmez Aşka uzak gerekmez Dost katına vardı ise. Benlik çırasını yakmaz Dost katına vardı ise. Benlik çırasını yakmaz Dost katına vardı ise.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 Kul sergenim azar azar Kul sergenim azar azar Kucan yükseklerde gezer Kalem söyleyeni yazar Dost katına Kalem söyleyeni yazar Dost katına Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Daimi'den türküler dinleyeceğiz. Bu türkülerden ilki Arap gir dolaylarında çok bilinen bir türkü. Kaynak kişi Aşık Süleyman Elver ve Aşık Daimi'nin kendisi. Nida Tüfekçi bu türküyü TRT repertuarına kazandırmış. Ama biz şimdi kaynak kişiden dinleyeceğiz bu türküyü. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Güzel gel veri gel veri. Thank you. menzide yeteren türlü marifet bitiren iki elde nazarele, iki elde nazar ele nazar ele nazar ele adullardan nazar gelgir gönlümü şehrine Pazare. İki elim kızıl kanda dost dost, iki elim kızıl kanda. Çok günahlar vardır bende, ya idahi kerem sende, düşgün kullan azarele, düşgün kullan azarele, nazarele nazarele, adullardan hazarele, gelgir bir Şehrine aç dükkanı pazarı Edûs hatayım der ki ya gani. Veren alır taklı canır. Evvel kendi kendin tanır. Sonra eden azar. Pazar ile. Hey Bu hafta son dinleyeceğimiz türkü yine Aşık Daimi'nin yorumundan Sözleri Noksaniye ait programı Sözleri Noksaniye ait olan bir türküyle açmıştık ve yine sözleri ona ait olan bir türküyle kapatacağız. Bu türküyü Feyzullah Çınar'dan TRT Müzik Dairesi derleyerek TRT repertuarına kazandırmış. Türk'ün ismi Geldim Şu Alemi Islah Edeyim. Fakat Türk'ü programın başında size künyesini aktardığım Erzurumlu Halkoza'nın Oksani Baba isimli kitapta Geldim Şu Dünyaya Gezeyim Dedim, Serimi Meydanda Buldum Sonradan şeklinde yazılmış. Fakat halk arasında bu Geldim Şu Alemi Islah Edeyim, Özümü Meydanda Buldum Sonradan şeklinde icra ediliyor. Kitapta yazılan mı yanlıştır yoksa... Kitapta yazılan yanlış değilse halk arasında mı sonradan değişmiştir bu sözler bilmiyorum ama... E, ...kitapta yazılandan ziyade halk arasında söylenen çok daha makul ve doğru görünüyor bana. Çünkü bildiğiniz üzere insan bu dünyaya halife olarak gönderilmiş, yaratılmış. E, en azından bu inanç e, çerçevesinde böyle. Ve e, geldim şu alemi ıslah edeyim. Yani halifeliğinden bahsettikten sonra... Özümü Meydanda Buldum Sonradan dizesi geliyor. Zira alemden önce aslında insan kendi nefsine tosluyor amiyane tabirle. Buradan şunu da söyleyebiliriz. Aslında kişiler kendi özünü ıslah edebilse, dünya kendiliğinden ıslah edilmiş bir yer olabilecek aslında. Bu söylediklerimiz belki ayrıntılı düşünüldüğünde analitik olarak çelişkili görünebilir. Fakat aslında bir bütünlüğü, ve tutarlılığı var diye düşünüyorum ben. Üzerine belki yine uzun uzun konuşulabilir ama ben sözü burada kesmek istiyorum. Şimdi Aşık Daimi'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik. Destekçimiz yine Yusuf Özkanmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Cahilin kara, kara yüzleri Yaramıza yaramadı tuzları iki dinli ve sözleri Burdukca kar etti bize sorar ...dilden dile titreşimler. Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu.